ve Resulüne inanıp itibar edilmezse Getirilen şehadetin hükmü yoktur 54. Ayet Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi Allah Hile yapanların karşılığını en iyi verendir İsa'yı aralarından yukarı kaldırdı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 ve teslim alma anlamlarına gelir. 56. Ayet İnkar edenlere gelince, onları dünya ve ahirette en şiddetli azapla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. 57. Ayet İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah, Allah,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 Şam'daki Rum kralı Hiracli İslam'a davet mektubunda yazmıştı. Bu ayette dinler arası diyolu, yani birbirini hoşgörüyle kabullenmeye değil, ehli kitaba mensup kimseleri tevhide İslam'a davet vardır. Hatta dini olmayanlara bile. 65. ayet. Ey ehli kitap. Niçin İbrahim hakkında?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 bütün dinlerin üstünde olan İslam'ı tebliğ için veya dünya işlerine ait meselelerde diğer dinlere mensup insanlar arasında diyalog, yani konuşma, anlaşma olabilir. 86. Ayet İman edip Resulün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi, Allah